Yıllardır İslam'ı tahrip etmeye çalışan oryantalistlerin anladığı ve sürekli üstüne düştüğü bir konu var. Bu millet İslam'ı anlatan din adamlarını dinler, biz en iyisi milleti ve İslam'ı yozlaştırmaya tam da buradan başlayalım. Bu mantaliteyle biraz insanların aklını karıştırmayı seven bir modernist bakış açısı türüyor ve bu modernist bakış açısının insanların aklını karıştırmayı çok sevdiği konulardan bir tanesi de Kur'an'da kabir azabı var mıdır konusu. Bakış açısına sahip kişiler maalesef Kur'an'ı sünnetten kopararak bu meseleyi anlatmaya çalıştığından dolayı gün ve gün bu ve bunun gibi meselelerle ilgili deformasyon ciddi seviyede artıyor. Bakara suresinde ayetle sabittir mesela ölü hayvanın etini yemek haramdır. E madem ölü hayvanın etini yemek haramsa biz pazardan balık alırken dirilir mi alıyoruz? Yok ölmüş bir balık alıp yiyoruz. Bu ve bunun gibi bir doğruyu anlamak ancak ve ancak sünnet elemez mümkündür. Çünkü her doğrunun Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bir vahide kıyası mutlaka mevcuttur. İnsan hayatının en zor şartlarından bir tanesi yetimliktir. Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselam'ı yetimlikle başlattı ve ona en sonunda devlet reisliği verdi. Efendimiz Aleyhisselam bu ikisi arasındaki bütün evrelerde mükemmel bir şekilde tatbik edilebilecek örnek bir hayat sergiledi. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı koruduğu gibi Efendimizin hayatı seniyelerini de koruyarak mükemmel bir örnek teşkil edecek bir misali bizlerin gözünün önüne sundu. Örneğin Nietzsche mükemmel insan diye bir model çizer ama bu muhayyer bir varlıktır. Yani böyle onun çizdiği betimlemenin bu adamda o hayatı yaşıyor diye gösterebileceğiniz bir örnek mevcut değildir. Hayatta Nietzsche'nin çizdiği o adamın davranışlarının emsali yok ama Efendimizin yemeğe ne ile başladığına bile müşahhas misaller hep önümüzde mevcuttur. Hadislerde mana Allah'tan, lafız Peygamber aleyhisselam'dandır. Kur'an'da mana da, lafız da Allah Azze ve Celle'dendir. Siz bu ve buna benzer meseleleri ele alırken bu manaları birbirinden koparmaya, bu manaları küstürmeye, tecezzi etmeye çalışırsanız eğer, o manalar nakıs kalır ve elinize yapışır hale gelir. Başa çekeyim konuyu, Kur'an'da kabir azabı var mıdır gibi bir soruyu, Efendimiz'in hayatını Kur'an'dan kopararak anlamaya çalışmak divaneliktir. Mütehine 13'te şöyle beyan eder. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümidini kesmiş bir dost edinmeyin. Konuştuğumuz ayette kabirdeki kafirlerin Allah'tan ümit kestiğini anlatıyor. Ve onların ümit kesme halinin nasıl olduğunu bahsediyor. Madem ümit gibi bir konu söz konusu demek kabirde yaşayanların kendilerine mahsus bir hayat seviyeleri, bir hayat mertebeleri var ki ümit gibi bir kavramdan bahsedilebiliyor. Hadi kabir azabını ve kabrin belki varlığını oradaki bir yaşantıyı inkar edenler birçok alemin sözüne gözünü kapatıyor. Bari ayet-i kerimelerden gözlerimizi kapamayalım ki açıkça kabir hayatını beyan eden ayetleri Gönlümüz, aklımız idrak edemiz. Tövbe 101'de şöyle söylüyor. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itilecekler. Farkındaysanız ayette 3 çeşit azaptan bahsediliyor. Birinci azap dünya, ikinci azap kabir, üçüncü son ve en büyük olan azap ise tabi ki cehennem azabı. İmam Taberi şöyle der. Madem son azap cehennem azabıdır, ondan önceki iki azaptan bir tanesi mutlaka kabir azabı olması gerekir. İbn Abbas, İmam Azam, İmam Katade, Hasan-ı Basri, Ebû Malik hadislere dayanaraktan mutlaka bu iki azaptan bir tanesinin kabir azabı olduğunu bahsederken bir insan aklını kaybetmemişse eğer Kur'an'da kabir azabı nerede geçiyor diye bir soruyu soramaması ''Mü'min 46'da onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar ve kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecektir.'' Şimdi burada bahsedilen azap konusunu şöyle bir ayıracak olursak cehennem azabı konusundan ayetin en sonunda açıkça bahsedilmiştir. Öyleyse madem ayetin sonundaki azap cehennem azabıysa o cehennem azabı gelmeden önce sabah akşam sokuldukları azap ne azabıdır? Kabir azabını inkar edenlere soralım. Eğer bu ayette bahsedilen bu sabah akşam sokuldukları azap kabir azabı değilse sizce ne azabıdır? Bütün cumhur yani İslam alimleri bunun da kabir azabı olduğu noktasında ittifak etmişken acaba bunun zıttını savunan bir modernist bakış açısı neye dayanarak savunuyor? Enteresan. Âl-i İmran 169 Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyiniz. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katlarında rızıklandırılmaktadırlar. Ayette bahsedilen şehitlerdir ve İmam Şafii hükmeder ki onlara ölüm gelmediğinden dolayı onlar defnedilirken yıkanmaz ve cenaze namazları da kılınmaz. Şehidin ölü olmaması ve hali hazırda rızıklandırılması ispat eder ki demek ki onların yaşadığı, yaşantısına devam ettiği bir kabir, bir berzah alemi olmak zorunda. Zira şu anda kıyamet kopmamıştır, cennet ve cehennem sakinlerini içine almamıştır. Peki şehitler şu anda cennette olmadıklarına göre nerededirler ve nerede rızıklandırılmaktadırlar? Tabii ki de cennet bahçesinin bir misali hükmünde olan kabir ve berzah hayatında. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onlar için şöyle der. Evet, şu heda hayatı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak Kemali kereminden dolayı onlara hayatı dünyeviyelere benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinden daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal isadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümün firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çenden ruhları baki'dir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ise şühedanın lezzetine yetişemez. Mü'min 99 yüzde şöyle söyler. Nihayet onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır bu yalnızca onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde yani berzah vardır. Hazreti Ayşe validemiz bu ayetin tefsirinde şöyle söyler. Kabir ehlinden günahkar olanlara yazıklar olsun. Kabirlerinde onların yanına simsiyah yılanlar Bir yılan baş ucunda, bir yılan ayak ucundadır. Ortasında bir araya gelinceye kadar onu kemirirler. İşte Allah'ın tekrar dirilteceği güne kadar önlerinde dönmelerini engelleyen bir berzah vardır. Ayetinde buyurduğu berzahdaki azap tam olarak budur. Bu ayette yine kabirde hayat yoktur ve azap yoktur diyenlerin bu sözlerini çürütmeye delillerden başka biridir. Şimdi kabir hayatını ayan beyan ortaya koyan hadisleri izah etmeden önce bir şeye değinmek isterim. Zira bu hadisler kısmı çok önemli. Çünkü bu kabir azabı Kur'an'da geçmiyor meselesiyle insanların zihnini ifsat etmeye çalışanların yapmaya çalıştığı en büyük olay, Kur'an ile Efendimizin hayatını tamamen Koparacak ve Efendimizin hayatı, sahabelerin hayatı, mukarrabinin hayatı, evliyanın hayatının dereceleri çok çok çok kıymetsiz bir hale gelmesi lazım. Onların bu görüşleri için böyle olmalı. Onların hayatlarını çok değersizleştirmek istiyorlar. Şurayı tekrar tekrar vurgulatmak istiyorum. Tekrar tekrar. Kabir azabını ve kabir hayatını inkar eden arkadaşların bir ortak özelliği var mıdır? Vardır. O arkadaşlar hadisleri de inkar ederler. Bir hadis-i şerifte şöyle söyler. Kul kabrine konulduğunda ve dostları ondan ayrılırken şüphesiz onların ayak seslerini işitir. Şimdi soralım. Ayrılanların ayak seslerini işitmek için dünya cihetiyle vefat eden insanın kabirde bir hayat mertebesine sahip olması gerekir mi? Gerekmez. Biz de işiteceğiz Muhtemelen birbirimizinkileri duyacağız. Mesela ben sizden önce gidersem inşallah. Sizler koyduğunuzda ayak seslerinizden aman Rabbi kundura sesi geliyor kesin fatistardır falan diye onların hepsini ayırt edebileceğimi düşünüyorum. Böyle peltek peltek bir yürüme varsa da fıçık fıçık aa silan geliyor fıçık fıçık yorulmuş yine gece hale gitmiş çalışmaya. <gülüyor> bir hadiste der ki, Efendimiz aleyhisselam kabirleri ziyaret ettiğinde şöyle der. Hey kubur ehli, selam üzerinize olsun. Şüphesiz ki bizler de sizlere katılacağız. Şimdi kabir hayatını ve kabir azabını inkar edenlere tekrar sormak istiyoruz. Kabirde hayat yoksa Efendimiz aleyhisselam acaba kime sesleniyor? Çok da temiz yani örnekler, duru yani. yani benim... Bir şüphem yoktu ama estağfurullah. Çok kabirle ilgili meseleleri dinlemek insanın hoşuna da gidiyor yani. Ölüm bir cihette çok lezzet verici bir şey yani. Dünyadaki dertlerin geçiciliğini kabir, ölüm sürekli vurguladığı için. Tabi bu Hz. Ayşe validemizin rivayet ettiği hadisteki kabire girersek o kabir biraz... <gülüyor> 2 önce bile o biraz sıkıntılı bir kabir olabilir diyor. Senin bilek güreşinden elde ettiğin kaslar bile orada dayanmayabilir diyor baba. Risalde bir cümle geçiyor. Diyor ki, ''Ölümün hakikatini anlayan kâmil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.'' diyor. Çok güzel bir vurgu. Biz Kamillikten değil de <gülüyor> kaytarmaktan hemen ölüm... Hadiste Hz. Peygamber bir mezarlıktan geçerken mezarlıkta yatan iki tane ölünün kabirde ufak şeylerden dolayı azap çektiğini gördü. Bu kabirdeki iki ölünün bir tanesi dünyadayken kovculuk yapıyordu. Kovculuk yani nemmamlık değil mi? Laf taşıyıcılık. Bugün kovculuğun en büyük örneği elindeki olayları tahkik etmeden insanlara sunan medya, gazete ve insanlar. Kovculuk, laf taşıyıcılık, nemmamlık. En büyük örneği bu. Bak kabir azabının iki hikmetini Birinin, birinin vurgusu kovculuğa geliyor. Diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü yaş bir dal alıyor, ortadan ikiye bölüyor. Her bir parçayı iki kabrede birer birer dikiyor. Bunu gören Ashab, ''Ya Resulallah neden böyle yaptın?'' diye sorduklarında, bu iki dal kurumadığı müddetçe kabillerinde yatanların çektikleri azapların hafifletilmesi umulur'' diye bir cevap veriyor. Başka bir hadiste kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veyahut cehennem çukurlarından bir gayyadır diye bahsediliyor. Bu hadisleri bizlere nakledenlerden birkaçını anlatmak istiyorum size. Enes bin Malik, Ebu Hureyre, Hazreti Ayşe, İbni Mesud, Zeyd bin Sabit, Hazreti Eybu Bekir'in kızı, Hazreti Esma, Efendimizin hanımı, Hazreti Meymune, Cabir İbni Abdullah, Hazreti Osman, Amr bin Asr, Zeyd bin Erkam, Ebu Katade, Hazreti Ali, Ebu Musa el Eşari, sahabenin büyük müfessirlerinden İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer ve daha nice büyükler bir azabı yoktur demenin altında, işte bunca sahabenin, tabiinin, evliyanın bahsettiklerini, günümüze kadar getirdiği bu silsileyi inkar etme gibi bir densizlik var. Bu hadisleri inkar etmek, bu sahabeler Efendimiz hakkında yalan uydurmuş demekle aynı şeydir. Ve bu müfterilerin, bu hadisler yalan demesi, bunları nakleden 25 sahabe değil, günümüze kadar nakleden Bunca insanı da içinde kapsadığından dolayı ortaya inanılmaz bir cinayet çıkıyor. Bu hadisleri sahabe efendilerimizden tabiin ile başlayan nesil nakletmiştir. İmam Buhari'ler, İmam Müslim'ler, İbn Mace'ler ve diğer birçok hadis alimi bu hadisleri eserlerinde cem etmiştir. Eğer bu hadisler uydurma ise bu alimlerden hiç birisi gerçek alim değildir demek haşa. Yani hadis alimlerinin bir bakışta anlattıkları uydurma hadisleri onlar yıllarca kucaklarında taşımışlar da hiç fark edememişler demek. Allah'a bir fende veyahut sanatta söz söylemek o alanın ancak mütehassısına düşer. Eğer çocuğunuz bir gün hasta olsa tıp ilmine hakim bir pratisyene mi götürürsünüz? Yoksa fizik alanında profesörlük hatta ordinasyon üstlük seviyesine ulaşmış birine mi götürürsünüz? Tabii pratisyen dahi olsa doktora götürürsünüz. Neden? Çünkü çocuğunuzun hastalığıyla ancak o alanda mütehassıs olmuş bir insan ilgilenebilir. Aynen öyle de bu alanda da söz söylemek bu alanın alim, müçtehit ve mütehassıslarına düşmektedir. Kabille ilgili her birinin, İmam Azab'ın, Ahmet İbni Hanbel'in ve daha nicelerinin o kadar çok ispat niteliğinde sözleri var ki şimdi burada yer versek bu konuyu bitiremeyiz. Yahu ben bunlara nasıl inanayım iyi de be adam derseniz de ben sizlere şunu sorayım. Şimdi siz acaba varlığına inandığınız yerlerin birçoğunu hatta tamamını gidip kendiniz gözlerinizle gördünüz mü? Astronomi alanında mütehassıs birisi bilmem kaç milyon ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın bir gezegenin varlığını size sunuyor ve siz buna inanıyorsunuz. Başkalarına bunca ciddi güveniniz varken Evliyaullah, Mukarrebin ve sahabelere bu güvensizliğiniz acaba neredendir? Onların bir yalanına mı şahit oldunuz? Ah keşke onların hayatlarına birazcık göz gezdirebilseydiniz onların ittifak ettikleri konuların doğruluğunu bir nebze daha anlayacaktınız. Kabir azabı yok diyenlerin iddialarının birkaç tanesi şunlardır. Birincisi, Kur'an'da kabir azabı geçmiyor demektedirler. Biz biraz önce sanki bunları çözdük ve ispatladık gibi. Kabirde azap yok diyenlerin iddialarından bir diğeri de şöyle komiktir. Kabirde yargılama olmadan ceza olur mu hiç? Bu ne kadar komik bir şeydir derler. Bunu duydunuz mu hiç? Sen duydun mu hiç? Yok. Yargılama nerede var? Eshaf günü. Yani? Mahşer günü. Kabirde var mı? Yargılama? Sorgu. Sorgu var değil mi? Evet. Yargılama diyelim o zaman. Yargılama yok. Yargılama olmadan nasıl azap olur diyorlar. Sorgulama var. Evet. Nasıl olur diyorlar. Var mı cevabınız? Anlatalım mı? Kur'an şöyle beyan eder. Hazreti Nuh'un kavmi denizde boğulmuştur. Hz. Hud'un kavmi bir rüzgar ile helak edilmiştir. Hazreti Salih'in kavmi şiddetli bir gürültü ile helak edilmiştir. Hep rezonans, rezonans diyoruz ya. Karun anlatılır onu ve kavmini yerin dibine geçirdik diye. Firavun anlatılır denizde boğduk diye. Nemrut anlatılır hüsrana uğrattık diye. Görüyoruz ki Allah'ın sadece ahirette değil dünyada da cezalandırdığı kişi ve kavimler vardır. Tüm bunlar kulun durumunu kişinin kendisine göstermek içindir. Yoksa Allah nihayetsiz ve ezelî ilmiyle kulun akibetini zaten bilmektedir. lev bunları da anlatmadık diyelim. Allah kimin zalim, kimin salih olduğunu, kimin cennet, kimin cehennem ehli olduğunu bilmiyor da bu bilgiye hesap gününden sonra mı vakıf olacak? değder değil mi? Yargılama olmadan nasıl ceza verilir demek Cenabı Allah'ın ezeli ilmine bir iftiradır. Diyorlar ki bir kulun cezası bir kez verilir. Kulu tekrar tekrar cezalandırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Bu yüzden hem cehennemde hem kabirde ceza verilmez derler. Öncelikle bizim Allah'a karşı bir hak iddiamız olamaz. Çünkü bizler de içinde olmakla birlikte bütün mülk umumen O'nundur. İster 100 kez, ister 200 kez aynı cezayı verebilir mi? Evet verebilir çünkü bu yetki O'nun selahiyetindedir. Şimdi insanları üçe ayıralım. 1- Direkt cennete gidecek olan ehl-i iman. 2- Direkt cehenneme gidecek olan Allah'ı inkar eden göruh. 3- Önce cehenneme ondan sonra cennete girecek olan günahkar Müslümanlar. Kabir azabı aslında bu noktadan bakıldığında bir rahmettir. Çünkü onların daha ileride daha şiddetli bir şekilde göreceği birçok azaba öncesinde bir kefaret hükmü taşır. Duhan 56'da şöyle der. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Onlar da buna binaen demek başka bir ölüm yoktur. Yani demek kabir hayatı da yoktur derler. Kişi dünyada ölür, kabirde diriltilir, sonra berzah hayatı yaşar. Ve tekrar ölmeden berzahtan cennet veya cehenneme geçer. Bu görüş i̇bn Mesud, i̇bn Abbas, İmam Katade ve Ebu Malik gibi alimlerin görüşüdür. Aynı düşünceyi taşıyan müfteriler, ''Fatiha'da Allah din gününün sahibidir. Fatiha'da kabir azabından bahsetmez. Hatta kabirden de bahsetmez. Demek ki böyle bir mesele yoktur.'' diye çok ilginç bir önerme ortaya koyarlar. Bunu duydunuz mu? Yok. ''Fatiha'da Allah Azze ve Celle için dünyanın sahibi de yazmaz.'' ''Fatiha'da yazmadığından dolayı haşa Allah dünyanın sahibi değildir mi?'' diyeceğiz. Maalesef çok komik meseleler. Bu meselelerle birilerinin gündemini değiştirip aklını karıştırmaya çalışan insanların çok sevdiği özellikler. Meseleyle ilgisi olmayan ayetleri gösterir, bak burada kabirden bahsetmiyor der. Dinleyen de üf be adama baksana hep Kur'an'dan konuşuyor kesin doğrudur der. Maalesef Cenab-ı Allah'ın sana verdiği irade ile, akıl ile sen bu noktalarda araştırmak, bu noktaların doğruluğuna vakıf olmak Zorttasın. Nasıl gördüğün rüyanın yatakla bir alakası yoksa inan bana kabirdeki azabın da mezarla hiç alakası yok selametle.